kitapta şeriatın doğru kitabı değil hangi kitap imamlara dayanıyor imamlardan bize gelmiştir o doğrudur onu ile amel ederiz bir sürü kitap var piyasada hepsi imanın e, şöbelerinden bahsederken bakıyorsun bir sürü uydur, uyduruk bid'at ameller var içinde onun için biz imamlarımızın salih amel şöbelerini tanıyıp amel etmek zorundayız 39'uncuya varmıştık ve 38 şöhbe işledik değil mi? Evet. evet 39 helal olmayan yiyecek ve içeceklerden sakınmak evet bu çok önemli meseledir arkadaşlar ondan önce dedik 38'inci nedir? halal haram mallardan sakınılmak. şimdi neden yiyecek içecek Yiyecek içecek nedir? İnsanın Allah Teala halal kıldığı yiyecek içecekler bizim için caizdir. Onun o taşındakiler haramdır, caiz değil. Şimdi ayet-i kerimede Allah Teala diyor, ey nebiler diyor Kulü tayyibat. Temiz ve tayyib Güzel temiz şeylerden yiyin. Bu da nedir? Allah'ın halal kıldığı Yiyecek, içeceklerdir. Allah'ın halal kıldıkları nelerdir? Tabi Allahu Teala bir sürü nimetler dedik bize vermiştir. Bunlardan bunları yiyip içebiliriz. Bir mahsuru yoktur. Ama yanında birçok azınlık ne var? Bunları ne yapmış? Halam kırmıştır. Bunlardan uzak durmamız lazım. Buna bir mumin dikkat etmesi lazım. Bunun yanında bu yiyecek içecekleri nasıl kazanacaktır? Asıl hedef buradadır. Şimdi bildik biz bu halaldır, bu haramdır. allah Teala neyi halal kılmış? Birçok nimetleri allah Subhan Teala insan oğlu için halal kılmıştır. Dedik Adem aleyhisselam babamız için, cennette ne vardır halal? Cennetin bütün nimetleri. Ama ne yasak oldu? Bir bir tenagatçı. İnsanoğlu için de dünyada allah Teala dünyayı zaten insanoğlu için yarattı. Ayette geçtiği gibi. Diyor ki dünyayı sizin için yarattım. Dünyanı ve dünyanın içindekini müminler için yarattım. İnsan için yarattım allah Teala. Ondan dolayı bu nimetlerden hepsi bizim için nedir? Caizdir. Bu nimetleri hepsini biz ne yapabiliriz? kullanabiliriz. Ama bunun yanında çok az el sayısıyla olan bazı allah Teala'nın nimetleri bize yasak olmuş. Ne babinden? İmtihan babinden. O nimetlerinde birçoğu insanın, şeytanın vasıtasıyla DNA'sı tabir ta caiz ise değişilmiştir. Mesela ne haramdır içkilerde? Bütün içkiler haraldır. Sadece ne haramdır? Hamir olduğu içki. Hamir olduğu içki nedir? Yani o içki insan oğlu eliyle değişiliyor. Normal bildiğimiz içkiyi insan oğlu neden yapıyor? Yen yani üzümden yapar. Yen Ya yani sirke'den yapar. Bu bu neyle şarap olur? İnsan oğlu değiştirir onu. Kim buna iha etti? Kim buna fikir verdi insan oğluna? Şeytan. Şeytan. Demek ki Allah haramı sıf yaratmamıştır. Onun yanında yarattığı haramlardan Allahu u Teala ne yapmış? Şassak kılmış. Bütün güzel olan hayvanları Allah-u Teala etini bize halal kılmış. Habiş olan hay hayvanların etini ne yapmış? Haram kırmış. Biz bu sınırda duracağız. Neden? Çünkü allah Teala insanı yarattığı için ne iyi ne kötü o onu daha iyi bilir. Evet. Şimdi bu içecek yiyeceklerde ne yapacağız? Takva kullanacağız. Takva nedir? Allah'tan korkmaktır. Allah'tan korkmak için yiyecek içeceğimizi Dikkatçe seçmemiz lazım. Dikkatle araştırmamız lazım. Nereden yiyeceğiz? Nereden içeceğiz? Halal mı? Haram mı? Eğer bir hayvanın eti var ise İslam'a göre kesilmiş mi, kesilmemiş mi? Bunların hepsini mümin, Müslüman ne yapması lazım? Dikkat etmesi lazım. Bu nedir? Bunları böyle yaptıkça biz bu imanın bir şübesindendir aslında. Niye biz titizlik gösteriyoruz? Allah rızasına varmak için. İşte bu imanın neyidir? Şöbesidir. Bunun yanında bu yemeklerde insan halal parayla yemeği kazanacaktır. Çünkü haram para bundan önceki maddede dedik insanın içine haram girdi. Artık bütün şeyi bozulur. yiyecek içeceklerde çok dikkat edeceğiz her geldiği yerde yemek yemeyeceğiz Allahu Teala bilirsiniz sınır koymuştur demiştir babanızın evinizde dostunuzun evinizde arkadaşlarınızın evinizde oğullarınızın evinizde burada ne olur yemek içmek caizdir ayette geçtiği gibi ama bunun yanında bir yere gittin o yerde seni istemiyorlar, mükrah gitmişsin, caiz değil. Zorla girmişsin bir yere. Anlatabildim <gülüyor> mi? Bu bu bu fıkhi bilmemiz lazım ki bunun sınırlarında durmamız lazım ki Allah Subhanahu ve Teala imanımızı arttırsın. Her yiyecek içeceğe de saldırmamamız lazım. Titiz olmamız lazım. Bugün de elhamdülillah bakıyoruz, Müslümanlar çoku soruşturuyorlar. Bu neden gelir? Bu uyanıştan gelir. Yani dinlerini araştırıyorlar. Bu güzel bir şeydir arkadaşlar. Eskiden ne gelse önümüze yerdik. Şimdi araştırıyoruz. Bu et kim kesmiş? Nasıl kesildi? Bu güzel bir şeydir. Ama bunda da ifrat, tefrit etmememiz lazım. İfrat, tefrit etmememiz lazım. Bazen şeytan bakarsan titiz oldun bu sefer gelir, dozunu arttırır senin. Artık her şeyden nem alıncısın. gidersin. Ne yapar seni bununla meşgul eder, asas meseleden seni ayağını kaydırır. Her şeyde orta yol izleyeceğiz. Ne fazla hassas olacağız, ne de fazla lavabeli olacağız. Orta yol izleyeceğiz. Bir bir madde alıyorsun, kutuda bir şey alıyorsun, bakarım okurum bu Avrupa'da yapılmış, neden yapılmış, ne var içinde. Bu imandandır hepsi. onu için yiyecek içeceklere dikkat etmemiz lazım. İçinde neler var, ne yoktur içinde. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ama bunun yanında mesela her münasebette mesela çıkar filan. İçkinin içinde mesela Coca-Cola olsun, mesela Pepsi-Cola olsun bunların içinde ne var? Alkol varmış. Bunun caiz değilmiş. Bu nedir asıl da? Aslı var böyle şeyin, evet bu güzel bir şeydir, titizliktir. Ama aslı olmasa bunu da biz araştırırız, şeytanın oyununa gelmememiz lazım. Anlatabildim mi? Var mı yok mu bunu internetlerden değil kaynaklardan öğreniriz. Bu konuda da alimler diyorlar eğer bir şeyde arkon var ise o şeyini kaybetmişse bunun bir mahsuru yoktur. Yani bilirsiniz bazı iletlerde de koyuyorlar ama şeyini kaybetmiş. Yani sen Coca-Cola'da Ferzet var bilmiyoruz var mı yok mu duyuyoruz. Ama bir tane, beş tane, altı tane, on tane Coca-Cola içse üst üste sarhoş olur mu? Olmaz. Ondan dolayı bu iş ne yapmış? Şeyini kaybetmiştir. Etkisini. etkisini. Bundan dolayı hassas olmamız lazım. Ama ben Coca-Cola'yı Çünkü bu Coca-Cola Yahudi şirketidir. Evet, bu ibadettir. Bu ibadettir. Çünkü neden? Niye ben paramı Yahudi'ye verim Bu da titizliktir, bu da imanını artırıyor. Yani bir fabrika e, elbise dikiyor. Yen yani yemek çıkartıyor. Yen yani içecek çıkartıyor. O fabrika benim düşmanımdır. Benim düşmanımı destekliyorum hem benim dinime saldırıyor evet biz araştıracağız onu içmeyeceğiz elhamdülillah şu anda internetif de çoktur bunlar hepsi nedir? tevarru' hatta burada maddede diyor tevarru' nedir? takva babından yani yok yiyecek içecek bırakacaksın Harar, haram bellidir zaten ama tevarru' edeceksin takva babından araştıracaksın ince meselelerine bakacaksın bunu araştırarak insan ne olur? imanı artar evet Kırk giyecekler, süsler, kaplar ve bunlardan mekruh olanlar. Bular nedir? Elbise giyecekler, zinet eşyaları, kaplar. Buları da makruh olanlardan uzak durmak imanın şöbelerindendir. Yani giyecek nedir? Bak burada üç tane madde saymış. Giyecekler, zinet o birisi de kablar kablar dedikleri bu da zinetin bir lüksüne kaçmaktır. Şimdi elbiseler nedir? Elbiselerin makruhundan kaçmaktır. Elbisenin makruhu nedir? Çoktur. Haramı da var, makruhu da var. Haramı zaten niye şühebesinden saymıyorlar? Zaten haram halal İslam'da bellidir. Onu yapmak zaten asastır. Ama makruhlar İnsanları ne yapar? İltibas eder. Kafasını karıştırır, onun içine düşer. O hatanın içine düşer. Bunlar da nelerdir arkadaşlar? Mesela elbiselerde zaten harir, ipek dedikleri girmek nedir? Haramdır. Ama ipek karışımı var mesela. Yüzdesi fazlası ipektir. Bu nedir? Bu şüphettir. Makruhtur mesela. Bundan kaçmak lazım. Erkek için sıf kırmızı. Sıf kırmızı. Cermak nedir? Makruhtur. Bundan kaçmak lazım. Ama içinde çizgi olsa, bir şey olsa kurtarır. Dar pantolon mesela, dar elbise. Erkeğin çizgisini göstermek bu nedir? Makruhtur. Ama uzun, paçası uzun ve haramdır zaten. Anladabildin mi? Vesaire bu elbiselerden kaçmak lazım. Kadınlar ise zaten makruhları daha çoktur. Kadın her yeri zînettir. Onun için kadın pardosu bile giyse, her şaf ile girse öyle bir renginsin ki dikkat çekmesin. Onun için her zaman koyu renkler tercih olunur. Bunlar nedir? Makruhtur. Makruhlarda ne var? Çafire benzemek. Çafirin elbisesinden olmasın. Çafirin elbisesinden olmasın. Yani kim mesela bugün de eee has elbiseleri var. Onlar, onları biz girmemiz caiz değil. Ama bir elbise bütün dünyada yayılmışsa bunun girmesinin bir mahsuru yoktur. Mesela takım elbise dünyada yayılmış. Bunun girmesinin bir mahsuru yoktur. Ama biz bunu girsek neyle gireriz? İslam'a uydurarak gireriz. Pantorunu dar dikmeriz. Paçasını uzun yapmarız. Ha? Vücut çizgilerini çıkartmasın. Bir mahsuru yoktur. Çünkü alimler bunda diyorlar, ammet bihil belve bu cenelleşti. Her şey çıktı. Belva kapsadı. Musibet kapsadı bir de bu özel elbiseden çıktı. Ama kafirlere has bir elbise ise o nedir? O caiz değil. Mesela oların bugün de genzeri özel bir elbise giyiyorlar. buradan yırtıyorlar. Birden renkleri acayiptir. Bunları giymek bir Müslümana yakışmaz. Yerine göre haramdır, yerine göre makruptur. Bunlardan kaçmak nedir? İbadattır, İmanın bir şöhbesidir. Yani salih emeldir. Elbiselerin bir de renkleri, yeri, darlığı, ölçüsü, bunlar hepsi benzemesi nedir? Bunları bir mümin, bir Müslüman bilip, bunlarda uygulaması lazım. Ondan sonra ee, Zey dediğimiz aynen şeye gidiyor. Ee, dış görünüş. dış görünüş Müslümanın her zaman mumeyyaz olması lazım. Başkasından ayrı olması lazım. İslam devletinde Yahudi Hristiyanlar Müslüman gibi elbise giremezmişler. Hatta Osmanlı devletinde de. Özel elbise. Hazreti Ömer olan için özel elbise bırakmıştır. Neden? Çünkü bir Musulmana benzemesile. Ben bir Yahudi karşıma geldi ona salam verdim. Selamu aleyküm dedim. Aslında ben, aslında ben günah işledim. Ona salam vermemem lazım. Ona cunaydın diyebilirim. Ama Allah'ın salamını ona vermem. caiz değil, haramdır. Eğer elbisesi hayır olsun o bana salam verdir. Ben ona aleyküm selam ve rahmetullah diyemem. Aleyküm diyelim. Size de salam olsun diyelim. Ama bu konularda nedir? Hatta müminden gayrimüslüman mu ne olsun ayrı olsun. Onun için bir musulmane ne yakışır? Musulmanların elbisesini girmek lazım. Ben bugün de sokakta bir karşıma gelse bir musulman elbisesine bakarak anlayayım bir, bir, bir, bir musulmandır. Bugün de musulmanlar maalesef cenzemiz. Aynen e, diğer gençlerden aynen giriniyorlar. Dış görüntü aynandır. Saçları, farları, kılıp kıyafetleri, sakalsizlikleri, yani asfalt sakalleri. Bunlar nedir? Bunlar musulmana yakışmayan şeylerdir. Musulmana ne yakışır? Böyle baktın ha bu, bu musulmandır. Şimdi nasıl bizim mesela sofiler, özel bir elbiseler var. Bakıyor çünkü diyorsun bunlar mesela sofidiler. Bir de nürcüler. Bellidir. Üzleri temiz, sakallarını tıraş ederler, birileri kısaltırlar. Ha bu nürcüdür. Bir simaları var. Ama asıl da muminin bir siması olması lazım. Değil nürcü, ofisi, Süleymanlısının bir siması var. Müslümanın siması nedir? Resulullah'a uyması lazım. İşte o simeyi yakalamak imandır. Her şeyde ona uymamız lazım. Yani dış görüntü nedir? Musulmanın dış görüntüsü mumeyyaz olması lazım. Bugün de mesela papazlar da sakal koyuyorlar. Ama bir Müslüman karşında oturdu, yanında bir papaz bir Müslüman nasıl ayırt eder bu ikisini? İkisi de bir normal elbise giymişler. Müslüman onun da sakalı uzun, musulmanın da uzun. Ama musulmanın birini ne olur? Büyükleri kısa olur. Onun ağzına girer. E buradan fark ederiz. Yani Müslüman her halıyla davranışıyla, ağır başlığıyla he? konuşmasıyla, hareket, hareketıyla İslam'da ana çizgisiyle bu yol gösterilmiş bize. Bunun üzerine gideceğiz. Bu nedir? Dış görüntü. Bunun makruh olan şeylerinden kaçmak nedir? İbadettir. Bunlar ibadettir. İnsanın imanını artırır. Sonra el evvani. Havani nedir? Süs eşyaları. Genelde süs eşyaları. Evlerimizde bir sürü süs eşyaları var. Süs eşyesi haram mı? Hayır haram değil. Neyi haramdır? İsrafı haramdır. Burada neden bahsediyoruz? Süs eşyaların makruhlarından kaçacaksın. Makruhları nedir? O süs eşyalarında şüphe getiren meseleler var. Harca benzeyen meseleler var. Ha? Timsal olacak meseleler var. Mesela canlı bir hayvan gibi süs eşyam var. Bunlar olmaması lazım bir Müslüman evinde. Zaten canlı olduğu mucessem tüput halinde olduğu eve melek girmez. O ayrı bir mesele. Ama şüphet oldu bile ikrah icbabına girdi, Müslüman ondan uzak durması lazım. Bir musulmanın evine girsen o musulmanın evi mumeyyaz olması lazım. Başkasından Ayrı olması lazım. Bir musulmanın salonuna girdin, oturdun misafirlikte diyeceksin, evet bu musulmanın evidir. Nereden anlasın? Duvarda şarkıcı fotoğrafı yoktur. Ha? Duvarda artist şeyi yoktur. Duvarda futbolcu resimi yoktur. Timsallar, putlar, oyuncaklar yoktur. İşte bu şeylerden Müslüman kaçınması lazım. Bunları kaçınsa bunları Allah rızası için yapsa nedir iman artar. Bu da nedir imanın şübeleridir. Biz bu şübeleri bileceğiz ki imanı yerine getireceğiz. Bilmedikten sonra ne yaparız? İşleriz. Birçok Müslüman var. Bugün de bilmiyor mu söylediklerimizi biz. Var mı? Var. Muhakkak var birçok var. <gülüyor> Bu da neden gelir? Cahillikten gelir. O zaman biz bileceğiz ki içine düşmeyelim. Evet. 41. Şeriata aykırı oyun ve eğlencelerin haramlığı. Evet. Şeriata aykırı oyun ve eğlenceler. Burada ki madde var? Oyun ve eğlenceler. Bu çok önemli maddelerdir. bugün de maalesef bizim toplumda bu işleniyor. Oyunlara bakacağız. Her oyun musulmana caiz mi? Değil. Ama birçok oyun şeriata aykırı değilse musulman oynayabilir, bir mahsuru yoktur. Çünkü teselle nefis tervihi nedir? İslam'da teşvik etmiş yerine göre. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sporu teşvik etmiş spor yapın demiş <gülüyor> sporun da en güzeli üzmedir demiş ata minme koşma Resulullah yarış yaparmış hanımlarıyla çıkarken sefere bunlar nedir? hepsi İslam'ın teşvik ettiği oyunlardır anlatabildim mi? başka oyunlar ok atma yarış yapma ee, şey atma ee, nizrak atma yarış yapma bunlar nedir? Yürek. bunlar hepsi cüleş cüleş bunlar hepsi bu caiz oyunlardır İslam buları tam tersine teşvik etmiş işte Hanzala'nın sahabi Abu Bakır Sıddık'ı görüyor ya Ebu Bakır diyor Hanzala nifak yaptı nedir ya Hanzala diyor Hanzala büyük sahabedir Abu, Abu Bakır Sıddık radıyallahu anh şey yapıyor ya tacibu kalıyor nasıl olur ya Hanzala diyor ya Ebu Bakır biz Resulullah'ın yanında olarken yani sanki cennetin kokusunu alıyoruz, bitti her şeyi bırakıyoruz dünyayı bırakıyoruz cennete yöneliyoruz ama evimize geldik çoluk çocukumuzdan yemek yiyoruz, gülürüz, şakalaşıyoruz eşlerimizden bir barabar oluyoruz Ebu Bakır der ya Hanzale ben de senin gibi valla gelirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ya Resulullah diyor Hanzale nifak yaptır herdir diyor ne oldu Öyle anlatır Resulullah'a. Resulullah, Resulullah diyer ya Hanzal öyle değil. Sa'atun ve sa'at. Bir saat ibadet için, bir saat nefis terbihi için. Nefesin dinlendirmesi nedir? Aynen bir şarj yapıyorsun onu. Şarj yapmadan ne olur? Bukar. Devamlı ibadet İslam'ın da emretmiyor. İslam i̇şte bak yemek ye, iç, eylem, yükl, bunları diyor ama sınırı var bunların ölçüleri var ölçülerden kaçmayacaksın İşte bu oyunlarda insanı ne yapar? rahatlattırır yani biz bugün bir grup Müslüman haftada 6 gün çalışırız 7. gün arkadaşlar gelin gidelim bir piknik yapalım e bir arkadaş gelir diye niye piknik yapıyorsunuz? bu kadar masraf ediyorsunuz gidin onun yerine ders yapın kitap okuyun ya kardeşim haftanın 7 günü ders yapıp kitap okuyoruz. Bir günde ne yaparım? Bir değişiklik olsun. Çünkü nefis kar, Nefis çocuk gibidir. Yüklendikçe bukar tazelleyacaksın, şarjlayacaksın onu. Nasıl şeye arada sırada bir bilgisayara format atıyorsun, güncelleştiriyorsun programını. Aynen ya nefis öyledir. Nefis çocuk gibidir. İster devamlı ne yapacaksın? yenileyeceksin onu aldatacaksın bu nefis meyyaldir şehvete dünyaya sen onu doğru halal şahvetten meşgul etmesen seni harama zorlar bu sefer onu aynen şeyine alacaksın neyle şer'i ölçülerle olan eee e, şeylerden, eğlencelerden, oyunlardan bunlara da bakacağız. İşte mesela adam oturmuş evinde ne oluyor? Tavla mı diyorlar? Tam. Tavla oynuyor. Bu nedir? Tavla İslam'da haramdır. Nas var? Hadis var. Tavla haramdır. Ama bugün de kaç sene Müslüman tavla oynuyor? Her şeyi evinde oturup tavla oynar. Bırak şimdi kahveyi, muhaveyi olar ayrıca haramdır. H, okey oynuyor. Bunlar hepsi haramdır. Şatranç oynuyor. Şatranç haramdır. Birçok Müslüman bilmiyoruz şatranç haramdır. Halbuki nasıl var? Hadis var. İmam Acuri 300 senes, 350 senesinde, 350 senetinden sonra vefat eden bir imamdır. Bir kitap yazmış şatrançın haram olduğunu dair. Hadisler var. Alimlerin sözleri var. Ama biz yapıyoruz bunu. Ama haram olmayan meselelerde ne yapmamız lazım? Biz olur da nefsimizi eğlendirmemiz lazım, boşaltmamız lazım, o şeyi nefsi dinlendirmemiz lazım. İbadete ne yapalım? Güncel gidelim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yapıyordu. Siz siz ne zannediyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e baksan hayatına gece. Gecenin yarsından çokunda namaz kılıyordu. Bir rükette bakara okurdur. Bitti mi? Hayır. Ali ı okurdur. Nisa okurdur bir rükette. İbadette nedir? Abidlerin imamıdır. Ama onun yanında oruçta Resulullah gelseydi ve yemek bulmasaydı oruç olurdur. Zikirde her şeyde nedir? İmamdır, örnektir, önderdir. Onun yanında bakıyorsun Resulullah espri yapıyor. Ama espri yaparken hiçbir zaman yalan söyledi mi? Hayır. Doğru espri yapar. Şaka yapıyor. Gülüyor. Ama kahkaha atmıyor. Çarşıda geliyor. Çarşıda geliyor. çarşıdaçı asnaflardan espri yapıyor. Şakalaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nedir? E her zaman olmaz. Ama nedir? Her şeyin yolunda düzgün yapacaksın. Sonra masal anlatıyorlar. Faydalı ilim anlatıyorlar. Bunlar nedir? Nefsi terbiye etmektir. Şert değil. İbadet sadece namazdır, zikirdir. E, bunlar hepsi, hepsine aynı denge vermemiz lazım. Ama şeytan bırakmaz. Ne yapar? Bazine ne yapar? Bazında bazı insanlar ibadeti bir meselede sıkıştırır. Sadece namaz ibadettir onun için. Bazı sadece oruç ibadettir onun için. Bazı e, cemaatlerde zikir ibadettir. Başka ibadetlerini yaparlar? Hor bakarlar. Bu nedir? Yanlıştır. Bizim Türkiye'de var. Bizim Türkiye'de maalesef her cemaat, her cemaat, mevcut cemaat ne yapmış? İslamiyet'i bir köşeye sıkıştırmış. Bu yanlıştır. İslamiyet nedir? Tümüdür. Hepsini yeri yerinde vereceksin. Resulullah örnektir. Bilmiyorsan bak Resulullah'a. Bilmiyorsan bak sahabaya. Bilmiyorsan bak etba'u tabi'ine. Bilmiyorsan bak dört imamın hayatına. İbadet dengeli gidecek. Namazın yerinde namaz. Orucun yerinde oruç. Zikrin yerinde zikir. Kaderince, zamanınca. Hatta alimler diyorlar ki ibadetin en güzeli nefsin hangisi nefsin o asnada hangisine meyyyeldir o en, en güzel ibadettir. Mesela benim şu anda canım namaz kılmak istemiyor ama Kur'an okumak istiyorum. Ben zor da namaza dursam ne olur? Verimsiz olurum. Canım Kur'an istiyorsa Kur'an okurum. Çitap istiyorsa çitap okuyorum. Ama her zaman istiyorsa, bu istiyorsan Kur'an elden bırakırım. Bu ne yaptım? Şeytan buradan beni kaydırdı. İşte bu oyunlarda da biz ne yapacağız? Sınırlarında şeriat'a muhalefet olmamak şartıyla bu oyunları biz eğleniriz elhamdülillah. Ama nedir? Şeriat'a muhalif olan şeylerde haddinde durarız. Bu da yerine göre bellidir zaten hangi oyun doğrudur, hangi oyun doğru değil. Şeriat'a muhalif oldu. Mesela bizim Türkiye'de en meşhur, Türkiye değil, dünyada en meşhur ne oyunu var? Futbol oyunu. Futbol oyunu nedir? Bündemi şeytanın oyunudur. Devlet başkanları, imamlar, alimler, hepsinin takımı var. Anlamadım ne biçim bir İslamiyattir. Ne ilgisi var takımının İslamiyetin? Anlatabildim mi? Ama bak oyun olarak haram mı? Hayır. Gitsen sahada, Hafta sonları günde oyun oyna, Top oynayın. Güzel bir şeydir. Bu da spordur. Kavgaya, e, şeye asmıyorsa nefrete çok güzel oyundur. Ama takım tutmak nedir? Bir musulmana yakışmaz. Zaten bu Yahudilerin oyunudur. Kim çıkartmış futbolu? Protokolat hukama sahyon <gülüyor> var. Ne zaman yazılmış? Osmanlı Devleti'ni devirmeden 250 sene önce yazılmış. Nasıl dünyaya ele geçiririz Yahudiler, Viyana'da oturmuşlar. Nasıl dünyaya ele geçiririz? Bunun planını kurmuşlar. İşte mal malı dünyada mal elimizde olması lazım. Sonra kadın kadını ön plana çıkartmamız lazım. Sonra insanları meşgul etmek lazım. Sonra içki, haram şeylere vs. Ondan sonra düşünmüşler bir oyun bularım insanları onu eh, bağlayalım. Yani onlar onun efyonu olsun. Olması olmazı olsun. Eroini gibi olsun. Bu yazıyor kitaplarında ha. Bu kitapları 1940'ta bir tane Arapcaya çevirdi ilk yere. Bir kadın. Bir kadın Arapcaya çevirdi o kadını da öldürdüler. Ama çevirdikten sonra. Anlatabildim mi? O kitapta yazıyor. Bir oyun bulun bize. insanları baklaslar. Dünyada bütün oyunları getiriyorlar. Hepsinin üzerinde ne yapıyorlar? İnceleme yapıyorlar. Bakıyorlar tarih olarak en fazla bağlayıcı oyun nedir? Futbol oyunudur. Bu da İngilizlerin bir oyunudur. Yani İngiltere'de İngilizlerin çok orijinal, çok eski bir tarihi bir oyunlarıdır. Bunu getirip süslüyorlar, paketliyorlar. Ne yapıyorlar? Savuk ediyorlar. Nereye? Dünyaya. Her çeşne şey yapıyor. Bak bugün de en zayıf takım nerededir? Hiç inanmazsınız. Ben gerçek futboldan anlamam ama okuduğuma göre en zayıf takım bir günde İsrail'dedir. Hiç böyle şeyleri yoktur, güçlü takımları yoktur. Ama biz ne yapıyoruz? Birbirimizi parçalıyoruz. Bir evde kardeşten baba kaç gün birbirlerden konuşmazlar. Neymiş o bilmem neciymiş bu bilmem sarı kırmızı yeşil o siyah kara. Ya bir Müslüman'a yakışır mı? Futbolun önünde otursun saatlerce. 2 saat, 3 saat zamanı harcıyla kahroluyorsun. Ayrıca bu televizyonda ayrıca gidip orada kavgası var, bıçağı var, bilmem neyi var. işte görüyoruz. Yani bunlar hepsi şeriatın ölçüsünde olması lazım. Bir şey aşırıya gitti bu nedir? Caiz değil. Tabi oyun ve melahi dedi. Melahi eğlenceler. İşte eğlenceler de nedir? İslam'ın şeriatında olacak. Bunları hepsini dikkate alacağız. Bunlar önemli meselelerdir arkadaşlar. Bunları demeyin siz böyle gelir gider. Mesele böyle değil. Çünkü miskali zerre salih ameli sağdaki melek yazıyor. Miskali zerre kötü emeli soldaki yazıyor. Bak miskali zerre. Demeyin ya ne olur ya ben bir saatim oturdum futbola baktım. Burada da nefsimi güncelleştiririm. Cık. Kardeşim güncelleştirirsen sen gözünün önüne koy Bugün Resulullah demeyelim. Ha? Sahaba demeyelim. Bir dört imamdan birisi gelse seni gör, geldi seninle buyurun dedin İmam Şafiiye, yani İmam Ebu buyurun gel otur benimle ben futbola bakıyorum. Seninle oturur bakar mı o? Bir salih insan oturur bakar mı bir alim? Bakmaz imkanı yok. Yani bir şey yapıyorsak biz doğrusunu yapmamız lazım. Şeriate uygun yapmamız lazım. Ya bana ne ya? Cumhurbaşkanı, başbakan olur, hocalar olur, cemaat liderleri olur, takım tutursar, beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren nedir? Alimler futbol hakkında ne vermişler fetva? O ilgilendirir beni. Caiz mi? Caiz değil mi? O önemlidir. Sinemaya gitmek caiz mi? O önemlidir. Televizyona bakmak caizdir. Ne diyorsunuz caiz mi? Televizyon maddesine göredir, içeriğine göredir. Televizyonun kendisi haram değil. İçeriği iyiyse iyidir. Kötüyse kötüdür. Eskiden alimler bak, eskiden alimler televizyon haramdırdılar. Kimseye onu sokmasın. Bundan 15 sene önce, 20 sene önce. Soran oldu. Olmasa olmaz oldu. Bu sefer alimler dediler haram değil. Çünkü kanallar çok aldı. Eskiden bir, her devletin bir kanalı vardı. O devlet ne verse sen onu bakacaksın mecburi. Şimdi ne oldu? Bin bir tane kanal var. Koyursun çana, dünyayı çekiyor. O zaman alimler dediler madem televizyon olması olmaz oldu Müslümanlar da kanal yapmaları vacip oldu. İslami kanal kuracaksınız. Ve kurdular elhamdülillah. İslami kanal var. Ben televizyon aldım, İslami kanalı koyamıyorum. Başka kanalları koymak caiz mi? Caiz değil. Ben oturuyorum muhteşem Süleyman'a bakayım. Ha? Yoksa e, bilmem e, bir sürü dizi var. Bunlara mı bakayım? Caiz mi? Caiz değil. Ama bugün de bizim özellikle hanımlar ne yapıyorlar? Çitlenmişler televizyonu. Olması olmazdır televizyonu. Nedir işte ne yaparım? Eğlence'dir filan. Ama olmaz. Ya cennet kolay değil arkadaşlar. silatullahil galiye Cennet kolay değil. Cennetin karşılığında ne var? Nefsi ezmek var. Nefsi ezmeden cennet olmaz. Ama cehennem nedir? Cehennemin şehavattan gidersin cehenneme. Hadiste geçtik. Cehennemin yolu şehavattan doludur. Bu şehvetine senin jet hızıyla götürür cehenneme. Ama seni cennete kim götürür? Bir yol var. O da sırat müstakimdir. Sırat müstakimde televizyon var mı? Şatranc var mı? Ha? Futbol var mı? Bilmem ne şükür, bilmem ne bilmem rıza var mı? Yoktur. Bu oyuncular, futbolcular birisi. şarkıcılar gelir mi sırat müstakimde? Bunların ne haddine sırat müstakim eminecekler? Ne? Bunlar sırat-ı olsa adaletsizlik olur. Allah Teala yakışır mı adaletsizlik? He? Allah Teala ayette diyor ve men yesteri lehvel hadis li yizill bihi ibad li yizill bihi nasibra He? E yizill bihi an hadis ha? ha? <gülüyor> nedir? Alemin deliller İcmaen, ittifaken şarkıdır. Bir kısmı diyor komedyenlerdir. Bir kısmı diyor masal deyip Allah'ın yolundan. E buna ne giriyor? İşte tiyatrolar giriyor faydasız. Ha? Diziler giriyor, sinema giriyor. Lahvel hadis. Boş hadis. Ne var bunlarda? Bir fayda var mı? Dinimize getiren yoktur. Ondan dolayı bu ölçüleri elimizde tutmamız lazım. Evet. 42- Harcamalarda iktisatlı olmak ve haksız yere başkasının malını yemenin haramlığı. Harcamalarda iktisatlı olmak ne demektir iktisatlı arkadaşlar? İtidalli. İtidalli. İfrat tefritsiz. İfrat tefritsiz olacağız ne de harcamada. Yani her şeyde ne yapacağız? Orta yol olacağız. İsrafa gitmeyeceğiz. İsraf nedir? Haddi aşmaktır. İsraf nedir? Haddi aşmaktır. Cimrilik nedir? Haddin, şer'i haddin altına düşmaktır. Bu da cimriliktir. Allah hiç işinde sevmez. Ne israfı sever, ne cimrilik'i sever. Ama ne sever? Orta yolu sever. Orta yolda da nefsinde, nefsine ne yapmayı sever allah Teala? her zaman ihtiyat devreneceksin. Şüphetten uzak olacaksın. Her zaman ne yapacaksın? Şüphetten uzak olacaksın. Daha azınlıkla yetineceksin. İktisat budur işte. İktisat nedir? Arapça Türkçe karşılığı o ekonomiktir. Tabii bu ekonomik gelmiyor anlamı. İktisat nedir? Yani hesaptan yapacaksın. Ben suyu açtım abdest alayım. Ne yapıyorsun? Suyu açıyorsun. Sonuna kadar abdest alıyorsun. Ne kadar su boşuna gidiyor? Ha? Bu iktisat mı? Hayır, bir israf. Ne yapacaksın? O kadar ince açacaksın, alacak kadar. Aranan olsun, yetmesin. İsraf olmasın. Ya canım olur mu ya? Bu kadar bu kadar su elhamdülillah boldur. Ha? Su boldur. Ne olur ki biraz abdest alıyorum sonra ben abdestten şikayet mi? Bunu diyenene ne deriz? Bak, bunun ölçüsünü için kurmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dürt israf etme, abdest suyunda, wolu kumte, ala nehrin jari, Akan bir nehir üzerinde abdest alıyorsan, israf etme. Ya nehir akıyor, israf etme. Hikmet nedir burada? Kendini öğret. Yok suya, kendini öğreteceksin neye? Adem israf, israf etmemeye. İşte bu çok önemli meseledir. Bu ölçüyü elimizde yakalamamız lazım. Her Müslüman ölçünü yakalaması yakalama, lazım elinde. İsraf. Kaç tane pantolonun var? Kaç tane gönleği var? Ne cimrilik ya bir tane çiteneyden yetin. Bu cimriliktir. Allah verdiği içersen al. Ne de on tane olsun. İsraftır bu. Nedir bunun yeri? Ortadır. İşte bu iktisat infakta. Her şeyin infakında iktisat edeceksin. Orta tutacaksın. İsraf etmeyeceksin. Her şeye çocuğuna veriyorsan bir lirayla yetiniyorsa verme tamam bu çocuğum ben çocuklukta çok çekmişim. Allah Çocuk al sen bunu üç lira beş lirayı harzle. İsraftır. Deme ne olur? Günde bir buçuk ekmek yetiyor sesine çiğ alsan israftır alimler diyorlar. Deme ekmektir azdır bir liradır. Hayır her Her şeyine bakacaksın. Her şeyin israfından kaçacaksın. Kendini öğreteceksin israf etmemeye. Bir peçete kullanıyorsan, Çinciyi kullanma, israftır. Ya kıymeti yoktur, hayır bu cimrilikten ilakası yoktur. Bak cimrilikten israfta kaçmak aynen değil. Cimri insanın için ezilir bir şey getirsen. Cimridir. İhtiyacı olduğu yerde yemez, sabreder. Bunun ne ecri var? Hayır, bunun vabeli var tam tersine. Ama ben çi peçeteyle elimi temizliyorsam, bir deneyden de yapabilirsem, bir deneyden yaparım. Ki tüm için bahtır Üç israftır, kalem yazar üzerime. çi de yazmaz. Ama bir de işimi görüyorsam, bu sefer ne yazar? Ecil terefi yazar. İşte denge budur. Israftan kaçacağız. Şimdi yemek yemekte israf var. Ya bir porsiyon yetiyorsa ben niye bir buçuk çağırayım? Değil mi? İsraftır. Her şeyin fazlası eksik gibidir. <gülüyor> eksik ise fazla da yemek zereldir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. <gülüyor> mideyi üçe böleceksin. Üçte birine yemek dolduracaksın. Üçte birine su içecek. Üçte biri de ney çıkarsın? Nefes çıkarsın, hava kalsın. O zaman ne olur? Sağlıklı yetişirsin. 1400 sene önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu demiş. Tabib miydi Resulullah? He? Okup yazarlığı yokuydu. Çölde bir Arap Resulullah. Kureyş, Kureyş romanlara göre bedeviydiler. Kültürleri oku Okup yazarlıkları okuydu. Nereden bunu bildi Resulullah? vahy ile bildi. Allahu Teala insanı yaratmış. Resulullah'ın deyişi nedir? Allahu Teala'dan risale getirmektir. Allahu Teala'nın elçisidir. İşte bize bunu anlatmış. Denge dinimizde her şeyde var. Yeter ki biz ne yapalım? Uygulayalım. Sonra haram malı, batıl yemekle yemek bundan da bu da ibadettir. Yani haram maldan kaçınmaktır. Malın haramı nedir? Biz bundan önce de işledik bunun gibi bir şey ama burada yemekle ilgilidir. Haram maldan dikkat etmemiz lazım. Haram mal nedir? Aslında Allah Teala bizim tüm dünyayı yaratmış ama her kazandığımız malın karşılığında bir çaba var. O çabayla ne yaparsın? Malı şey parayı kazanırsın. O senin halal olur. Sen onu kendi çabanla yapmadın ne olur bu? harama girer. İşte harama girdin olur. Vabel alırsın. İmanın azalır. O haramı halal etsen Allah kursun imandan bile çıkarsın. Her şeyin hakkıyla alacaksın. Sen bir yerde çalışıyorsun. Sen işe girmeden önce anlaşma yaptın. Ne dedin? Bu saatten bu saate kadar çalışacağım bu kadar para alacağım. Burada senin halal nedir? Bu saatten bu saatte limiti doldurman lazım. O ister, o, o iş yeri sahibi, ister Müslüman olsun, ister gayrimusulman olsun. Sen onunla anlaşma yaptın, sen mükellefsin, ona uyman lazım. 10 dakika çalsam kardır desem, haram oldu paran. Anlatabildim mi? 10 dakika işine geç git, ya ne olur ki? 2-10 dakika işine geç geç çiçekmeceyi çek 10 lira al cebine at onu patronunun gizli. Aynandır. İşte haram bal çok ince bir meseledir. Buna Müslüman çok dikkatten bakması lazım. Nereden parasını kazanıyor çok önemlidir. Buna dikkatle bak, bakarken çok bunda titiz ince bir terazi devrenirken onun imanı ne der? Tavana vurur. İşte bu ibadattır. Bu salih emeldir. Neden sen dikkatten yapıyorsun? Çünkü sen görmesen Allah'ı, Allah seni görüyor. Böyle bir imana sahipsin. Bu imana sahip olmasan ne olur? İşte elini haram mala uzatırsın. Haram mal nedir sen? onu hakkıyla alacaksın. Hakkıyla almasan o mal haramdır. Bu, bugün de Müslümanlarda maalesef bu konularda ne var? Çok hatalar var. Para nereden kazanılıyor? Nasıl geliyor? Önemli değil. Önemli olan gelsin. Çoluk çocuk ekmek parası. Ama ben dikkat edeceğim. Ekmek parasını alımın teriyle kazanacağım. Alın teriyle kazanan para halaldır. Onun haricinde lafla güzel konuşmakla Dil şey insanları kandırmakla bu türlü para haramdır bundan da hayır gelmez. Bu türlü paranın karnına gitse senin senin sülalende bile çıkar. Allah kulsun cehennemde Resulullah diyor haram yerleri gördüm. Karınları şişmiş vesaire anlatıyor. Bunlar nedir hepsi? Müslümanların içinde haram yiyip namaz kılanlardan bahsediyor. Yoksa şafirden o ayrıdır o. Şafirin cehennemi beşkadir onun. Ama Müslümanlardan o haramdan dolayı azap çeker. Oların halini anlatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet Eyüp. 43. Kin, haset ve benzeri şeyleri terk etmek. Evet. Çin haset bir musulmana hiçbir şekilde yakışmaz. Çin nedir? Yani affetmemek, içinde kalmak, intikam duygusunu çıkartmamak, tercih etmemek. Hasad nedir? Karşı tarafın nimetini yok et, yok olmasını arzu etmektir. Bu kimsin Müslümana yakışır mı? Yakışmaz. Bu kimsini terk etsen sen salih amel işlemişsin. Zaten hasetlik eden insan alimler dillerçi kadere iman etmemiş. Yani kadere iman etmesinde zayıftır. Hakkıyla kadere iman etmek nedir? Allah ne yazmışsa onu görürüz. Ama niye benim arabam yok, konşumun arabası var? Ha? Bunu hasadet etmek demek ne demektir? Anlamı geliyorsan kadere inanmıyorsun. E Allah ona vermiş, sana vermemiş. Demek ki her çeşitli neyi var? Kendi kaderi var. Bu kadarı ne yapmamız lazım? İnanmamız lazım. Bu en basitidir. Onun için insan oğlu hiçbir zaman demesin niye filanım var, benim yoktu. Her zaman ne desin? Allah vermişti. İman etsin. emennâ ve saddaknâ. Her hali carimize şükür olsun. İster iyi olsun, ister kötü olsun. Bu Allah'ın elindedir. Niye filan böyle oldu ben olmadım? Bunu Allah böyle vermiş. Sen çaba da göstersen olamıyorsun. Çok insan var çaba gösteriyor az kazanıyor. Bazı insan var az çalışıyor çok kazanıyor. Bu Allah'ın kısmetidir buna karşı gelemezsin. Onun için bu niye demen senin nedir? Hasadettir. Bazı insan var karşı taraf arabası kaza yapsa sevinir. Ya baksın, görsün arabaya minmak, havatmak nasıldır. O hasadettir. Çin nedir? Çin miydi o birisi? Evet. Gıl, Çin. Çin kalpte işte o intikam duygusu. O olmaması lazım. Bir mümin, bir mümin hakkıyla sabah namazında, sabah namazında camiden çıkarken bir en aziyet vermiş olan insan kimdir ona en büyük düşmanı kimdir ferz eden bir düşmanı var onun. çok aziyet vermiş ona ha? onu gözünün önüne getir diye ben hakkımı buna da helal ettim bırak zalim ise de bıraktım Allah'ın defterine böyle derken sen hakiki mu'minsin Hiçbir kimseye çim kaldırılmaz, yakışmaz. Çünkü cennet ehli, cennet ehlinin as asıl, asıl mekanımız neredir? Cennettir. Babamız oradan geldi. Biz burada geçici olarak, babamız cennetteydi, çıktı. Geçici olarak biz dünyadayız. Sonra nereye yerleşeceğiz? Ebedi hayat cennete yerleşeceğiz. Orada cennet ehlinin kalplerinde cin var mı? Alınmış. Hasedet var mı? Alınmış. İsteseler de yapamazlar. Nasıl bir günde melekler isteseler allah Teala isyan etseler edemezler? Çünkü öyle bir tabiat olarda yaratılmamış. Allah yaratmamış. İstese de günah işlesin işleyemez. Ama insan seçim hakkı var. Cennette de istesen hasedet yapacaksın, yapamazsın cennette diyor kardeştiler karşı bak karşı otururlar cennette yedi tane derece var yedi kattır yedi yüz derecesi de var katların içinde de dereceler var hiç cennette biri der mi niye filan gitti oraya ben kaldım burada demez cennette yok onun için biz neyiz biz mükellefiz cennet ehli gibi olmamız lazım yeryüzünde hakiki mümin budur Elinden geldikçe yapması lazım. Bunu desen bu zordur. Hayır zordaydı. Bak Resulullah yaptı. Ashab yaptı. %100 yapan var. %99 yapan var. %95 yapan var. %80 yapan var. %50 yapan var. Ve e sen de kendinine ne yap? Hedefle. Neye? Himmetini yüksek koy. Ben inşallah %100 yapmaya çalışacağım. Resulullah gibi olacağım. Olamam. Bir engel yoktur şeraten olabilirsin. Bak Allah Teala diyor Resulullah'ta üsva var sizin için. Olabilirsin. Ne zaman nefsini elinde tuttun o zaman her şey olur senden. Ama sen nefsine uydu, nefis seni çekti ne olur o zaman? Hiçbir şey olmaz seninle. Şeytanın ordusundan bir tane olursun. Anlatabildim mi? Ondan dolayı çir, hasen, boğuz, nefret Bunlar bir mümine hiç hiçbir mahal. Hiçbir mahal hasadet yapmayacaksın. Allah'ın kaderine inanacaksın. Allah beni niye böyle çirkin yarattı filanı güzel yarattı? Diyebilir misin? Diyemezsin. Allah böyle yaratmış. Allah'tan soru sordun mu acaba kefak? Allah yaratandır. Soramazsın. Hasadet de aynen öyledir. Allahu Teala kısmet etmiş. Bunun rızkını vermiş. Sen ne yapabilirsin? Hiçbir şey yapamazsın. Bir de Çin nefret her şeyin başıdır. Çin nefret şeytanın en büyük silahıdır insanoğlunun üzerinde. Hiçbir zaman Çin nefret kaldırmayacaksın. Kalbin ne olacak? Ak bayaz olacak. Temiz olacak. Ama burada bir şey var. Yine karıştırmamak lazım. Bunu maalesef bugün de karıştırıyorlar. Ben müminlere karşı ne olacağım? Zelil olacağım. Muminlere karşı, Musulmanlara karşı alçak gönüllü olacağım. Umuzum düşük olacak. Ama kafire karşı evet kim kaldıracağım? Kafir asas bizim düşmanımızdır. Ona kim yapacağım? Ne ne kadar benim üzerime savaş açmış bir kafir ben onu yok etmesine plan kuracağım. Bu Allah'ın emridir. Buların yerin kanıştırmamak lazım. İşte bazı gruplar var, çıkıyor bazı cemaatler, hoşgörü diyorlar. Her çeşe hoşgörü. Hoşgörü paketle dağıtıyorlar. Hayır, yerini değiştirmeyelim. Hoşgörü kimi için? Müslümanlar için. Çin kimi için? Kafirler için. Yerini değiştirmeyelim. Çin'i Musulmana verebilir miyim? Hayır, o Müslüman benim babamı da öldürse Çin yapmamam lazım. Yapmamam lazım. Bak Allah Teala diyor ki: "Senin bir tane babanı öldürdü. Sen ondan kıssa alabilirsin." Kıssas değil ben kaldırayım İslam'ı, takreye edeyim Ben de onun gibiyim katil olurum. Kısas almak için hakim, kadı alacak. İslam devletinin kadısı alacak, devlet alacak, İslam devleti alacak. Getirecek onu, kıssa alacak onu. Çünkü her çeşit kendisi kıssasını alırsa ne olur? kan davası bitmesi yerine büyür. Ama Allah Teala ne diyor? Sen, bak babanın katilini diyor, hakkın var, ben sana o hakkı verdim. Çünkü İslam devletinde kadı gelirse ne diyer ki? Babanın katili senin elindedir. Ha? İstersen, bunun şeriat kafasını alması lazım. Çünkü katildir, nefse nefis. Ama sen ne dersen, affetsen, senin hakkın var affedeceksin bunu, katilin. O da var. İslam devleti senin ağzına bakıyor. Kim o katilin velisi ise onun ağzına bakar. allah Teala ne diyor burada? Teşvik ediyor. Diyor kim affetse katili o daha hayırlıdır onun için. Yani babanın katiline bile çin kaldırmamak lazım. Muminin sıfatındandır. Affet onu diyor. Kan davası affetmesiyle ne olur? Biter. O adam diyor benim hayatımı bağışladı. Ama sen o adamı öldürsen yarın o çocuklar da diyorlar bu babama e, kadı yer vardı buna. Kadı çünkü yer varır İslam devletinde. Bak diye Allah teşvik etmiş senin ecrin olmak için şu affetmeni. Ha? Ben hatırlıyorum bugün Riyad'ın dışındaki saat o tarafa Şeyh bin Cibrin Allah rahmet eylesin beraber 4 tane bir arabayla gittik. Ki saatlik bir şehir var orada. Gittik oraya bir kan davası var. Orada hem Şeyh bin Cibrin orada cuma namazı kıldırdı bize. Oturduk sohbet ettik. Sonra gittik o kan davasına aslında aracı olarak şeyhi getirmişler. O adam bu çocuğun babasını 18 sene, 15 sene önce öldürmüş. Bu çocukymış. Anlatabildim mi? O çocuk oldu 18 yaşında. Artık bu adamı getirip kısas yapacaklar. O çocuktan diyorlar, hadi ona yer varıyor. Çocuk diyor olmaz. Bu, bu, bu bizim yetim koydu bunu. Şer, Allah'ın şerefini uygulayın. Bak şehrin cibrin gibi büyük alim, iki saat gittik, oturdu o adamı bir buçuk saat yer varıyordu o çocuğa. Vallahi ben yerimde utanıyordum. Bunun gibi bir böğük allame-i cihan. Oturmuş 18 yaşında bir çocuk konuştuğunu bilmiyordu. Tamam bedevi bir çocuktur. Adet urfunu biliyor. Ama şeriatten bir şey bilmiyor. O Şeyh İbn öyle konuşuyor ki ben yerimde zor tutuyordum kendimi. Yani böyle laubeli konuşuyor. Sen ne diyorsun hoca diyorsun, Sen nasıl böyle dersin. Ki ben Şeyh Cibrin'den soru sorurken utanıyorum yüzüne bakayım. Neden elminden, takvasından Evliya Allah'tır. Biz öyle biliyoruz, hocalarımızı. Utanıyorum ama adam laubali bilmiyor çünkü cahildir. İşte bak, şeriat ne kadar emrediyor. Çin kalmasın. Bak o hoca gelmiş bir buçuk saat bu çocuk ayar varıyor kaharcan, en kaharcan dedi gel başını öpmeyin affet bunu hayatını bak işte. Bak bunun hayatı senin dedi. Yok dedi. Öyle döndük biz artık. Üzüldü hoca da. Çok üzüldü. Şeyh-i bin Cibrin. Allah rahmet eylesin. Hmm. Hatta yolun boyu boyu iki saat hiç konuşmadı. Ben hatta ağzından laf almak istedim. Soru sordum. Espri bilmem ne. Hiç böyle tam şey yapmadı bizimle. Ya dedi Allah demekçi hoca da dedi biz başarılı olmadık. Niyetimiz salih, saf değildi. Bak hatani kendisinde buluyor. İşte gülçin nedir? Olmaması lazım bir müminde her zaman mümin affedici olması lazım. Evet, bu da mümine yakışır, affedici olması lazım. Bu da nedir? Bunu da affedici olsan imanın bir şübesidir. İmanın tavana vura. En zor şeylerdendir affetmek. El-afhu inden meqdire Özellikle kudret zamanında yani, yani elinden Elinde hüküm var bu adamdan intikam alacaksın almıyorsun affediyorsun. O nedir? Allah yanında en büyük amellerdendir. Evet, hücünde bu kader ve elhamdülillahi rabbil alamin.